Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 açık radyoda bugün hukuk güvenliğine hukuk güvenliğinin kalmadığı günlerin Sonuçlarından biriyle başlayalım. 6 Mayıs 1972, Hüseyin Aslan, Yusuf, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve bu sefer en son Deniz'i söylüyorum, Deniz Gezmiş. Ankara Birnoğlu Sıkıyönetim Yönetim Mahkemesi'nin verdiği kararla, idam kararıyla idam edildiler. Aslında e, herkes söylüyor. Ben de söyleyeyim. E, tarihe geçmelidir bu e, kararın sorumluları. E, mahkeme başkanı alev verdiğiydi ve savcı da baki turdu. Bunlar generaller. E, bir anlamda bu kararın e, verilişini e, 27 Mayıs sonrası yine e, olağan dışı e, ve olağanüstü ee, yasa da mahkemelerinin verdiği kararla idam edilen e, zamanın başbakanı e, Demokrat Parti e, iktidarının başbakanı Menderes Fatih Üçlü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın ve tabi idam kararı verilmese de haklarında ağır mahkumiyet kararları Celal Bayar'da bunlardan yaş nedeniyle idam kararı verilmemişti. Ee, kişilerin kararını da e, hatırlayabiliriz. Bunlar bize şunu gösteriyor. Olağanüstü dönemlerde verilen ve evrensel hukuk kurallarının e, göz ardı edildiği hatta çiğnendiği e, yargılamalar e, ve hukuk süreçleri e, günün birinde e, geliyor ki bunu bizim tarihimiz, hukuk tarihimiz niye yapmış diye Ayıflanıyoruz, üzülüyoruz. İşte birçoğunun e, denizlerin e, itibarı iade edildi diye bir karar, resmi karar yok ama Menderes, Adnan Menderes, Fatih Üçlüdoğlu, Hasan Polatkan da ilgili ve diğer yasada mahkemesinde haklarında mahkumiyet kararı verilen kişiler Celal Bayar dahil olmak üzere iade-i itibar kararları verildi. Tabii ki e, deniz gezmişlerin e, itibarlarının iadesi için böyle bir resmi karara ihtiyaç yoktu. Çünkü onların itibarı hep halkın gönlünde ve e, yüreğinde vardı. E, ama önemli olan ve bugün tekrar görmemiz gereken e, idam cezasının özellikle kalkmış olması ve idam cezası e, ile verilen e, infaz kararlarının artık ne kadar pişmanlık duyulursa duyulsun ye, yeniden geriye dönülemeyecek kararlar olduğu ve hatta bu konuda idam cezalarının bir ceza olmadığı devletin bir intikam e, işleme eylemi olduğu konusunu da e, konuşmak gerekir. Bu bakımdan hukukun Güvenliğinin kalmadığı ve bu hukukun güvenliğinin kalmadığı dönemler özellikle olağanüstü dönemler, sık yönetim dönemleri. Evet çok kalklı olağanüstü dönemler için haklı dönemler olabilir ama bu dönemlerde özellikle insan yaşamıyla ilgili konularda hukuk güvenliğinin korunması çok yaşamsaldır. Bugün 6 Mayıs 1972'deki bu idam kararını programımızın içeriği, programımızın amacı çerçevesinde bir kere daha hatırlatmak istiyoruz ve şimdiki yargıçlara, şimdiki savcılara da bu olağanüstü dönemlerin bir gün geçeceğini ve hukuku tanımayan, hukuku çiğniyen anayasadaki ve evrensel ilkelerdeki hukuk kurallarını göz ardı eden yargıç ve savcıların tıpkı şimdi olduğu gibi hep isimleriyle tarihin kara sayfalarına yazılacağını hatırlatalım. Bugün karar veriple geçmek olmuyor. Hukuk tarihi, hukuksuzlukları ve hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bütün işlemleri e, belleğine yazacaktır. Evet Aylin Hanım yine ülkemizdeki hukuk güvenliği açısından e, çok önemli e, bir ayıraç olan turnusol kağıdı olan Anayasa Mahkemesi kararlarını ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını veya ulusal üstü bütün insan hakları mahkemesi kararlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü bu kararlar ve bu kararların ülkemizde uygulanışı ile ilgili sonuçta bir sonuç çıkarıyoruz. Yani diyoruz ki bu kararlar uygulandı, bu kararlar halen uygulan, uygulanmıyor. Öyleyse hukuk güvenliği konusunda halen şöyle problemler var diye sonuçlar çıkarıyoruz. Bu bakımdan bugün de yine bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını konuşacağız sanıyorum. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının öncesinde belki de aynı olanım Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı da hatırlatacak. Hangi kararı konuşacağız? Bundan sonra ben bu kararlara okumadığım için bunları konuşmak ve tartışmak size ve yine konumuz. Sevgili Sayın e, Deniz, Avukat Deniz Yazgan'a e, kalıyor. E, Deniz Yazgan yine bir önceki programda olduğu gibi bu verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararındaki e, muhalefet şerhini ünlü muhalif e, yargıcın ağzından bize değerlendirecek bugün. Evet, evet aynı... e, Deniz'e ve aynı Hanım'a tekrar hoş geldin diyelim. Teşekkür ederim. Ben de e, Denize hoş geldin diyorum ve herkese e, bu zor günde e, iyi dileklerimi sunuyorum. Deniz gezmiş savunmasında e, nasıl bugün burada namluların ve dipçiklerin gölgesi altında konuşuyorsak düşüncelerimizi her zaman ifade ederiz demişti. Bir ifade özgürlüğü ihlalini saptayan İnsan Hakları Mahkemesi. De kararını ve bu e, karara verilen e, çok değerli, önemli tarihi öneme olan e, muhalefet şerhini konuşacağız ve sevgili Deniz e, hızla yaptığı çeviriyle e, muhalefet şerhinin taşıdığı e, tarihi değerin nereden kaynaklandığını bizlerle e, paylaşacak. İzin ve verirseniz kararını. izin verirseniz bir şey daha siz Aydoğanım siz bunu Denizlerle ilgili kararı konuşurken aklıma geldi. Hakikaten bilmiyorum ne kadar bu nasıl yaşandı. Denizlerin yargılanması sırasında Deniz gülüyor ve bunun üzerine alel verdi. Diyor ki niye gülüyorsun? Deniz Genizmiş de diyor ki arkanızda diyor adalet yazıyor. Yani adalet mülkün. Evet temelidir diye yazıyor. Ona gülüyorum diyor. Böyle bir anekdot da var. Dolayısıyla e, Deniz'in arkanızda e, adalet mülkün temeli diyor lafından sonra adalet arayışı neredeyse yarım asırdır devam ediyor. Adalet ve hukuk güvenliği arayışımız. Evet. 49 yıl geçti e, idamın üzerinden e, ve hala ifade özgürlüğünü e, tartışıyoruz. Ee, sevgili Diniz, tekrar hoş geldin diyorum. Ee, şimdi bugün Akdeniz ve diğerleri kararını insan Hakları Mahkemesi'nin e, bize öncelikle özetlemeni istiham edeceğim. Bu, ondan önce minik bir hatırlatma e, yapmak istedim. Zaten de senin yükünü hazırlık etmek için. Şimdi gibi Aralık 2013'te e, ne olduğunu Türkiye hatırlıyor. E, yolsuzluk iddialarıyla çalışıyor. E, eten bir hafta ve sonrasında gitmek bilmeyen, devam eden bir süreç yaşıyoruz. Hükümet bunu bir yolsuzluklar soruşturması değil, darbe girişimi olduğunu iddia etti. 17-25 kutu olmuştu. 4 bakan ve 1 bakan çocuğu hakkında işlet ihaleye fesat karıştırma, göreviz uygulama, kaçakçılık gibi suçlamalarla üst üste soruşturmalar başlamıştı. Bu soruşturmalarla ilgili 2014 yılının Mayıs ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Bu komisyon çalışmasını e, bitirdi e, 2014 sonunda ve 5 Ocak 2015 e, gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamayı yapıldı ve Yüce Divan'a gönderilmeme kararı çıktı bu bakanlar hakkında. E, bu bakanlardan e, Egemen Bağış Adalet e, Avrupa Birliği'nden sorumlu ve görevden alınmıştı. Diğerleri ekonomi bakanı Zafer Çağlayan İşleri Bakanı Muammer Güler ve Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dı. Onların e, üçü istifa etti. Hatta Erdoğan Bayraktar milletvekiliğinden de istifa etmişti. Şimdi ne oldu? E, araştırma komisunu kurduktan sonra e, meclis başkanlığı soruksunun sağlıklı yürütülmesi ihtiyacından bahisle Ankara Dikkat Savcılığı'nda başvurdu. Ee, ve yayım yasağı getirmesi istedik. Dikkat Savcılık'ta 24 Kasım 2014'te e, Ankara 7. Kısa hakimliğine başvurarak bu isteği bir Ve 25 Kasım 2014'te Kısa hakimliği e, tarafından yayım yasağı getirildi. Şimdi bu yayım yasağı üzerine ee, yapılan e, bireysel başvurular var. E, bu bireysel başvurulardan bir tanesi Halk TV ile ilgili. Yeri geldiğinde ben ondan bahsedeceğim ya da zamanınız varsa kalırsa siz bahsedersiniz. Bir de Yapan Akdeniz ve e, diğerleri başlığı altında e, ismini şu an sizin açıklayacağınız kişilerin yaptığı başvurular var. Şimdi söz sizde efendim. sürecimizi nasıl özetlemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında kararın temel olgular kısmını benim için özetlemiş oldunuz. Ben de bu şekilde zaman kazanmış oldum. Zira kararın kendisi de sizin söz ettiğiniz e, kısaca bahsetmemiz gerekirse Halk TV Anayasa Mahkemesi başvurusuna atıf yapıyor. Ve bu ile kendi kararın şekillendiğini belli ediyor. Belki e, basın açıklamasındaki her zamanki sırayla devam etmek gerekir anlatımı. E, bizim için de önemli olan karşı görüş kapsamında daire bizim yedi kişiden oluştuğunu ve bu yedi kişiden bir tanesinin de e, yargıç Egedijos Kuris olduğundan söz etmek gerekiyor. Litvanya yargıcı, e, yargıç Kuris'in de içinde bulunduğundan söz etmek gerekiyor. Çünkü e, birbirinden enteresan ve birbirinden derin anlamları, farklı anlamları olan kelimeleri seçerek yazdığı bir karşı görüşten bahsedeceğiz. Tabii karşı görüşe gelmeden önce çok kısa bir vaziyette e, bu işlemin bu kadar kararın e, oluşmasına sebep olan hukuki eylemden de bahsetmek gerekir. E, mahkeme bunu bir önleyici tedbir olarak e, ele alıyor. Bahsettiğiniz üzere Ankara 7. su Ceza Hakimliği'nin verdiği kısıtlama kararının önleyici tedbiri oluştuğundan devam ediyor. Ve karşılıklı savunmaları görüyoruz başvurun ardından. E, hükümetimizin iddiası e, bu işlemin yani e, 17-25 Aralık olaylarından sonra gerçekleştirilen... Denizciğim, Deniz'ciğim özür dilerim. Bu Ankara Suç Ceza Hakimliği'nin verdiği karar ne, neyi yasaklıyor tedbiren? Onu da bir kısaca açıklayabilir miyiz? Ben de evet. açıklayayım isterseniz 25 Kasım 2014 tarihli karar. Soruşturma kapsamında verilen yayın yasağı kararı. Yani neyin e, neyi yayınlanması yasağı? Yani bu soruşturma yazılı, ile ilgili. Tüm yazılı okuyorum efendim. Tüm yazılı, görsel ve internet ortamında yapılan yayınlar hakkında bir aylık 27 Aralık 2014'e kadar yayın yasağı getiriyor, istisnasız. Yani bu yolsuzluk 17-25 evet. Aralık yolsuzluk soruşturması ile ilgili olarak. Evet efendim. Evet. Evet. Ee, bu noktada bunu da açıkladıktan sonra belki hükümetin bu e, yastak, bu kısıtlama kapsamında, e, önleyici tedbir kapsamındaki savunmasından e, bahsetmek gerekir. Çünkü e, uluslararası hukuk prensiplerine e, atıf yapıyor hükümetimiz ve e, uluslararası hukukta önemli bir ilke olan gizlilik ilkesi kapsamında bu tedbirin e, var olduğunu ve bu ilkeye hizmet ettiğini söylüyor. Ee, tabii bu noktada tedbirin ifade ya da basın azgürlüğüne haler getirici nitelikte olmadığını da ekliyor hükümetimiz. Ancak mahkeme bu ııı e savunmayı diyeyim. Zaten hemen kendi içtihadına e, atıf yaparak, içtihadında soruşturmanın gizliliğini e, öngördüğünü, bu gerekliliği yatsımadığını e, belirterek e, ilk önce bu savunmayla başlıyor ve ardından e, bir bilginin bir konuyla ilgili ve e, bahsettiğimiz konuda olduğu gibi uyuşmazlığa konuda olduğu gibi e, ülkeyi, kamuoyunu derinden e, ve uzun bir süre boyunca Önce etkileyecek bir konuyla ilgili bilginin herhangi bir mecrada, yalnızca yazılı veya görsel medyada değil, herhangi bir mecrada yayınlanmasını ve yayılmasını yasaklamayı içeren bir tedbirin yalnızca bu haliyle yani kendiliğinden ile ifade özgürlüğü kapsamında bir sorun çıkaracağını hemen mahkemenin saptadığını söylemek mümkün. Çünkü bu noktada internette yayınlanabilecek herhangi bir bilgiyi de kapsadığının altını çiziyor. Belki bu noktada e, başvurucular Yamanak Deniz e, ve Kerem Altıparmakın e, Cyberrights.org adlı bir sitelerinin olduğunu da akılda tutmak gerekir. Zira Küris de Curis de bunu aklında tutuyor. E, biz iki başvurucumuzdan söz ettik. Bir üçüncü başvurucumuz Gazeteci Bağnu Güven. E, e, Kerem Altıparmak, Yamanak Deniz ve Bağnu Güven'in e, iki başvurusunun birleştirilmiş hali bu. E, bu noktada hükümetin bu e, sürmekte olan parlamento soruşturmasına yönelik e, tüm yönleri kapsayıcı tedbiri koruyuculuğunu ve gizlilik ilkesi kapsamında gerekli görüşünü mahkeme e, kabul etmediğini hemen belirtir durumda. E, belki bu noktada e, iç hukukumuzda yaptığı atıftan da söz etmek gerekir. Çünkü e, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesine e, bir atıf yapıyor mahkeme. Yani e, bir soruşturma birey bir soruşturma sırasında alınan tedbirlerin e, içeriğinin yayınlanmasına yönelik genel bir yasağın getirilmediğini e, bu kapsamda da bu hükmün e, bir ceza soruşturmasına dair yayın hakkında e, ve bilgi yayma hakkında kapsar garanti eder durumda olduğundan söz ediyor. E, başvurucuların bu e, itiraz ettikleri kısıtlama kapsamında belki e, şunun da e, belirtmesi gerektiğini söylüyor mahkeme. E, özellikle dediğimiz gibi 17-25 Aralık olayları kadar kamuoyunun ilgisini geniş çapta çeken ve son derece de güncel olan bir soruşturma kapsamında fikir verme ve bilgi paylaşma hakkının idare engellendiğinin iddia edildiğinin bilinciyle e, başvurucularda mahkemenin kendilerine bu public watchdog kavramıyla halkın bekçi köpeği Olarak görmesi ve bugünün konusu olan insan hakları arpa sözleşmesinin 34. maddesi kapsamında mağdur statüsünün kabul edilmesi gerektiğini düşündüklerini belirtiyorlar. E, mahkeme burada çok enteresan bir inceleme yapıyor. E, başvurucuları e, iki gruba ayırıyor. Gazeteci sıfatıyla Banu güven ve e, popüler akademisyen sıfatıyla e, Yaman Akdeniz, Akdeniz ve Kerem Altıparmak olarak ayırıyor. E, belki de değerli avukat Ali Deniz Ceylan'a bu kararın çıkmasında e, çıkmasını sağlayan avukat Ali Deniz Ceylan'dan e, değerli meslektaşımız Ali Deniz Ağabey'den şeyi de öğrenmek gerekir. E, popülerlik, 48. paragrafta geçen bu popülerlik sıfatının e, iki hocanın da aslında e, diğer özelliklerini indirgeyici bir nitelikte olduğunu da belirtmek gerekir. Yani e, Yaman Hoca'nın veya Kerem Altıparmağ'ın e, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta fazla takipçisi olmasından kaynaklanan bir başvuru e, mudur? değil midir değerlendirmesinde mahkemenin biraz sınıfta kaldığını söylemek mümkün. Yani iki hocayı da popülerlikle ithal ettiğini aslında söylemek mümkün. E, ayrım diyorduk, ayrıma dönelim. iki ayırıyor üç başvurucuyu ve gazeteci Banu Güven ile ilgili olarak e, hem başvuru esnazı, başvuru sürecinde hem de şu anki mesleği kapsamında bir siyasi yorumcu olduğunu, yani siyasi programlarda yorumculuk yaptığını, bir haber sunucusu, haber spekeri, olduğu gerçekliğine ağır verdiğini belirtiyor mahkeme. Ee, bu noktada bir haber spekeri yani bu kapsamda gazeteci olarak basın özgürlüğünün e, doğasında bulunan bilgi toplamanın da gazeteci olarak faaliyet göstermenin hayati bir ön koşulu olduğunu hatırlatıyor bize mahkeme ee, ve Birçok çok durumda bilgilerin yayınlanmasını kısıtlamak için tasarlanan engellerin, e, medyada veya ilgili alanlarda çalışan kişileri kamu yararını olan belirli konuları soruşturmaktan caydırıcı olacağını söylüyor. Ancak bu değerlendirmeleri e, Yamanak Deniz ve Kerem Altıparmak kapsamında yapmadığını belirtmek mümkün, çünkü. E, İyhas 34 kapsamında mağdur sıfatını taşımaya yeterli olmadığını söylüyor. Yamanak Deniz ve Kerem Altıparmakın belliğini aslında. E, çünkü uyuşmazlığa konu e, aynı da açıkladığı kararın e, yalnızca geleneksel medya perso e, personellerini profesyonellerini değil e, aynı zamanda blog yazarlarını e, örneğin e, tekrar burada atıf yaptığı popüler sosyal medya kullanıcılarının da Açıkça e, hedef aldığı anlaşılmaktadır. Bu noktada bir dolaylı etkilenmekten e, söz edilebilir deniyor. E, mahkeme... Bu kapsamda e, bu iki başvurucunun e, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. Madde mi, maddesi kapsamında e, tamamen varsayımsal riskler üzerine bir müdahaleden söz ettiğini ve bu müdahalenin e, yeterli olmadığını belirtiyor. Ve bu noktada e, İHAS 34 kapsamında verilen mağdur statüsünden yararlanamayacağını söylüyor Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparman. Bu noktada ayrıksız bir... E, önerisi de var kararın e, tedbirin yürürlükte olduğu bu kısa zaman diliminde bir ay aralığında e, iki başvurucu da e, süren soruşturma hakkında e, herhangi bir yorum e, yaptıklarında yasaklanmamıştır ya da bu yorumun e, bu yorumlara yönelik bir yasak getirilmemiştir. Ee, gibi bir bilirisi var mahkemenin yani e, herhangi bir suç ceza e, hakimliğinin e, bir insanı bir e, birkaç kelimeyi bir araya getirmekten men edebileceği ne çıkabilecek bir düzenleme bir aslında yorum olduğunu da söylemek mümkün yani mahkemenin kafasının e, belli bazı noktalarda karıştığını söylemek mümkün bu kararı verirken. E, kişiler bakımından ikiye ayrılmışken haklar bakımından da ayrıksı bir inceleme yapıyor mahkememiz. E, bilgiye erişim hakkını ayrıksı olarak e, gözlemliyor ve kişiyle hakkı birleştirerek başvurucu gazeteci Banu Güveni'nin ifade özgürlüğünü ayrıksı olarak değerlendiriyor. E, aslında bilgiye erişim bakımından e, Yaman Hoca ve Kerem Altıparmak açısından aslında açıklamış olduk. E, tekrar üstüne... E, Üstünden geçmek belki de gerekli değildir. Ancak mahkemenin kanaatinin e, İHAS 34 kapsamında e, Yaman Akdeniz ve Kerem Altınparmağı mağdur olarak yetersizliği yönünde olduğunu e, söyleyebiliriz. Çünkü e, Deniz'ciğim burada bir bir Çetin Hoca ile ilgili bir değerlendirme yapabilir miyim? Aslında bu mağduriyet bakımından bence de e, şimdi belki söyleyeceksin sesim geliyor mu acaba? Evet, evet, hı hı. Yani söyleyeceksin mağduriyet açısından mahkemenin hakikaten çok geride kaldığını kabul etmek lazım. Çünkü Çetin Hoca diyor ki bilgi edinme yani bilgiye erişme olayı artık basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ötesinde bir haktır. Ki bunu ünlü Handyside kararında da görüyoruz. Yani bilgi edinme, bilgiye erişme hakkı e, basın özgürlüğünün bir adım ilerisindedir ve hatta artık basın özgürlüğü şey bilgi edinme hakkı değil, bilgi edinme sorumluluğundan, bireyin bilgi edinme sorumluluğundan bahsediyor. Çünkü bilgi edinen bireylerden oluşan toplum bilgilenmiş toplum olacaktır ve dolayısıyla doğrudan demokrasiye ulaşma açısından, önemli bir e, aşama kat diyecektir diyor. Bu bakımdan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, iki akademisyenin hele bilim insanının e, bu konuda mağdur olmadığını söylemesi e, şaşılacak ve kabul edilebilir bir şey değildir. Özür dilerim senin şeyini insicamını bozduysam. Estağfurullah, estağfurullah. E, katılıyorum. Bu noktada hatta e... Mahkemenin de akademik özgürlükle ilgili kafa karıştırıcı bir değerlendirmesi olduğunu söylemek mümkün bari beycim çünkü e, zaten bu kişilerin akademik özgürlükleri vardır. Akademik özgürlük üniversite veya bilimsel araştırmalarla sınırlı değildir. E, sınırlı olmamakla birlikte hani akademisyenlerin kendi araştırma, mesleki, uzmanlık ve yeterlilik alanlarında tartışmalı veya popüler olmayan görüşlerin de e, özgürce ifade hak, etme hakkına genişletilmiştir diyor. Yani akademisyenlerin örneğin ben kamu hukuku anabiliyorum bilim dalı da uzmanlaşmak istiyorsam sanırım bir süre boyunca en azından bilişim hukuku ile ilgili söyleyeceklerimi kapsamayacak gibi bir çıkarımı da görebiliriz mahkemeden. Bu tabii çok geniş bir yorumlama. Ben birazcık da sensasyon olsun diye söylüyorum mahkeme bunu söylemiyor. Ama kürsünde yorumlamasıyla mahkeme bunu söylemeye bir yol almış durumda. O yüzden. Bu noktada birliy erişim hakkı ile ilgili değerlendirmenin kısıtlayıcı olduğuna ben de katılıyorum. Sizin dediklerinize kesinlikle katılıyorum. E, Bağlı güvenin ifade özgürlüğü kapsamında ise e, yukarıda yaptığı değerlendirmeyi iç hukukumuza yansıtarak devam ediyor mahkeme kısa e, vaziyetinde en azından Ankara suç ceza hakimliği tarafından verilen kararda e, belirtildiği üzere iç tüzü... 110. maddesinin 2. fıkrası ve basın kanununun 3. maddesinin 2. fıkrasına bir atıf yapıldığının gözlemlendiğini söylüyor. Ve tam bu noktada da daha demin başta söz ettiğimiz gibi Halk TV Anayasa Mahkemesi kararına dinleyicilerimiz resmigazete.gov.tv'ye girerse 17 Eylül 2019 resmi gazetede bulabileceklerdir bu kararı. Hak TV'ye verilen kısıtlama kararı kapsamında değerlendirmede bulunuyor ve e, aslına bakarsak Anayasa Mahkemesi'nin e, kararının e, iki, e, iki paragrafına direkt olarak atıf yapıyor. Direkt olarak Fransızca'ya çevirdiğini görüyoruz. E, bu noktada e, basın kanununun 3. E, maddesinin 2. fıkrasının öngörülebilirlik ve belirlilik ölçütlerini sağlamadığını e, tespit ettiğini de belirtiyor. Ve anayasanın 28. maddesinin 5. fıkrasına da e, yani ifade ve basın özgürlüklerinin önleyici tedbir niteliğindeki e, yayın yayım yasaklarıyla geçici olarak sınırlanmasına izin verilen e, paragrafa da bir atıfta bulunduğunu söylemek mümkün. Tüm değerlendirmeyi özellikle bağımlı güven kapsamındaki değerlendirmeyi Halk TV Anayasa Mahkemesi'nin kararını e, nitelediğini ve e, anılan anayasa mahkemesinin gerekçesinde de e, bu gerekliliğin, yayın yasasının basın özgürlüğünü çok ağır şekilde tehdit eden bir önleyici tedbir yarattığına e, aslında delalet ettiğini ve bu kapsamda da e, yasal dayanaktan yoksun olduğu için e, bağını güven hakkında in, insan Hakları Anayasa Mahkemesi'nin e, Anayasa, e, aman insan hakları Arpa Sözleşmesi'nin 10. maddesinin ihlal edildiği Kararını veriyor. Ee, aslına bakarsak uz, uzun zamandır gördüğümüz en dolambaçlı kararlardan bir tanesi ee, çok kısa yoldan bir aslında hipotenüs e, görüyormuş gibi gözüken ama çok dolambaçlı kararlardan bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Bence müsaadenizle e, Halk TV kararını iki üç cümleyle özetleyeyim. Sonra bir müzik arası verelim. Şimdi sizin belirttiğiniz Halk TV kararının 44 paragrafını okursa e, dinleyicilerimiz, açıkça e, şu saptamayı yapmıştır Anayasa Mahkemesi, basın kanununun üçüncü maddesinin ikinci fıkrası bir yayım yasağı içermiyor. Dolayısıyla, e, suç ceza hakimliği bu maddeye dayanarak yayım yasağı getirdiğinde aslında kanunilik ilkesini ihlal ediyor. Çünkü biliyoruz ki özgürlükler anayasa 13 uyarınca ancak kanun ile düzenlenir ve kanunda sınırlamanın nedenlerinin ve sınırlamanın koşullarının belirlenmesi lazım. Kim tarafından sınırlanacak, hangi hallerde sınırlanacak, kim tarafından denetlenecek gibi bir e, açıklık ve kesinlik olması lazım. İşte Anayasa Mahkememiz zaten Halk TV'nin e, başvurusunu kabul edip ihlal kararı verirken basın yasası, yayın yasağı düzenlenmemektedir. E, kanunla getirilmemiş bir e, yasaktan bahsedilerek insanlara e, yayın yasaya getiremezsiniz yani zaten siz de söylediniz. Anayasa'mızın 28. maddesinin 6. fıkrası da yayın yasağı getirilemeyeceğini, yayın yasaya konulamayacağını belirlemiş. Bunun tek istisnası vallıca yapanların etkilenmemesi. Papa burada bununla ilgili de bir açıklık olmamasından dolayı anayasada kural olmasına rağmen kanunda bir açıklık olmamasından dolayı ihlal kararı verilmiş ve Anayasa Mahkemesi de zaten bu ihlal saptamasını yaparken insan hakları mahkemesinin Baltık hakkında 2011'de verdiği bir karara dayandırıyor. Orada da bir televizyon programı ile ilgili yayın mesaj getirilmiş. Orada da aynı sorun var. Deniyor ki insan hakları mahkemesi tarafından bilgi verme özgürlüğünün özü zedelenmemelidir. Bir sınırlama getirilecekse bunun nedenlerinin kanunda göstermesi lazım ve hukuki çerçevesinin kesin ve belirli kurallarla belirlenmesi lazım. Özel bir hukuki düzenleme olması lazım diyor ve bu kurallarla bakıldığında basın yasasının Böyle bir e, yayın yasalar getiremeyeceğini belirterek kanunik nelik ikisini yokluğundan dolayı ihlal kararı vermiş. Aynı şey bağlı güven içinde etkisini sürdürmüş ama e, Akdeniz ve e, Altı parmak ve e, diğer başvurcular varsa olacaksa e, ile ilgili yapılan haksızlığın anayasamızın 27. maddesine aykırı olduğunu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Hı -hı. 26. maddede düşünce, açıklama, özgürlüğü düzenlenirken hemen arkasından gelen maddeli de bilim ve sanat özgürlüğü düzenleniyor. Ve siz de özgürlüğünüzü önemli bir kitle belirttiğiniz gibi dilim insanların öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma düşüncelerinde hakkı var. Dolayısıyla iki hocamız da Füccelerini beğenilmesin, beğenilmesin basın yoluyla açıklama hakkına sahip ve bir potansiyel mağduriyet değil aslında e, fiilen e, bir e, mağduriyet e, altındalar. Hatırlayınız insan hakları mahkemesi dinlemelerle ilgili potansiyel mağduriyeti kabul etmişti geçmişte. Sanpapası özgürlüğü, ifade özgürlüğü bakımından doğrudan etkilendiğini, hakkını nasıl kullanmadığını somut olarak ortaya koymalı. Aksa potansiyel mağduriyeti kabul etmiyorum dedi. Şimdi isterseniz bir ara verelim. Bu aradan sonra da e, Sayın Kriz e, muhalefet şairinde neler dedi? Mahkemeyi nasıl eleştirdi? Size onu açıklamanızı isterim size. Tabii ki e ne mutlu ki Yargıç Kuris geçen e, programımızı dinlemişti. Kendisinin atıf yaptığı şarkılara e, ilişkin programı dinlemişti. Benim konuk oldum. E, ve bir iki şarkısını çalmadığımızı söylemişti. Biz Türkiye'ye yönelik e, yaptığı atıflardan söz etmiştik ama e, bu hafta değerli Yargıç'ın gönlünü almak adına Garip ve Hollanda kararında ki e, karşı görüşünde yaptığı atıfla e, Leonard Cohen'in Everybody Knows şarkısıyla devam edebiliriz. E, 95.0 e, açık radyoda hukuk güvenliği programını bugün e, 6 Mayıs 1972 Deniz Gezmişler'in e, hukuk güvenliği olmayan bir ortamda verilen mahkeme kararının idamla sonuçlanan e, tarihini anımsadık. Ve e, hep e, ifade ettiğim şeyi burada da bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, olağanüstü dönemler olabilir. Ekonomik, siyasi, askeri hatta sosyolojik. Ama e, yargıda olağanüstülük, yargıda hukuk kurallarının çiğnenmesi e, ileride ve o gün hatta onarılmaz e, hatalara, onarılmaz yaraları sebep olacaktır. Ve e, bunların tekrar geriye dönmesi mümkün değildir. Hukuk güvenliğinin olmadığı bir toplumda ise hiçbir zaman huzur ve e, mutluluk olamayacaktır. Şimdi e, sevgili Deniz Yazgan, e, ayın kararındaki yargıç Kuris'in, doğru mu söylüyorum e, acaba, e, bu karara, biraz evvel ayrıntısıyla anlattığı Yazgan arkadaşımızın kararı, muhalefetini kendisinden dinleyelim. Çok çok teşekkür ederim. E, bu noktada aslında üçüncü ve yedinci paragraflarıyla yani karar aşamasındaki üçüncü ve yedinci paragraflara karşı çıktığını söylüyor kuris yargıç kuris bu üç ve yedinci paragraflarda zaten Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak mağdur statüsünde bulunmamalarına ve insan hakları Avrupa Sözleşmesinin 8'in şey birinci maddesindeki adil tatmine gerek olmadığına yönelik görüşe katılmadığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor bence bu iki başvurucu için de bu şikayet, bu yakınma kabul edilebilirdi e, diyor. E, bir meclis soruşturması hakkında bilgi iletme, bilgi yayma hakkının özellikle e, devam eden e, durumlarda, başvuru zamanında devam etmekte olan durumlarda e, özellikle insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen nedenlerle meşhur kısıtlamalara tabi olabileceği tamamen anlaşılabilir bir Ancak bu kısıtlamaların koşulsuz veya sınırsız olmasının yani hassas bilgilerin yayılmasıyla ilgili herhangi bir şeyi kapsayan çekinceler olmasının e, genel bir yasak anlamına geleceğini, e, böyle kısıtlamaların bu anlama gelmemesi gerektiğini belirtiyor Evet bu soruşturmanın istisnai ve öneme sahip olduğunu ve e, kamu yararını olan bir konuyla ilgili olmasına rağmen meclis soruşturması hakkında e, bilgi sağlama yasağının getirilebileceğini düşünmek mümkündü ama ee, uyuşmazlığa konu olan bu önleyici tedbir, bu e, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar öylesine genel ve geniş tarımla, e, terimlerle ifade edilmiş durumdadır ki e, ilgili kişilerin korunması adına, e, bu dört bakanın ve e, devamındaki kişilerin korunması adına e, yalnızca onlara zarar verebilecek bilgilerin değil aynı zamanda kendileri için avantajlı olabilecek bilgilerin de ifşa edilmesi yasaklanmıştır e, diyor ve burada aslında e, ilk terimine yer veriyor. Değerli Chris, bunu bir kontromundum yasağına benzetiyor. Latince, tüm dünyaya karşı olmak, tüm fikirlere karşı olmak anlamına gelen kontrolmundum yasağına benzetiyor bunu. Hatta bu yasağı olduğunu tanımlıyor. Bu tedbirin Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen, e, bu kararın e, bir kontrol buldum yasa olduğunu kontrol buldum yasa kararı olduğunu söylüyor e, bunun bir daha fazla önemi var çünkü e, yargıç kürsünün bu bütün dünyaya karşılık halini son paragrafta kendi dünyasına e, kurguladığını kontramundum içerisinde Litvanya'ya döndüğü e, ve e, akademisyenlik mesleğine geri döndüğü, akademisyenlik şapkasını e, tekrar taktığı e, düzene tekrar hayal ettiğini görüyoruz. Ama oraya gelmeden çok önemli atıflar da yapıyor. E, özellikle anahtar e, başvurulara da atıf yaptığını görüyoruz. Yani e, içtihadın artık kabullendiği ve buna yönelik karar verdiği Magyar Helsinki Bizotsak bizotsak ve Macaristan Büyük Daire kararına da atıf yaptığınız Söylüyoruz. Yani e, temel bir unsur ve bir ön koşul olarak bilgi alma, e, bilgi arama özgürlüğünü kapsayan 10. maddeye aykırı olduğunu ve e, Magyar Helsinki Bizotsak ve Maceristan kararında gel e, gelişen ve ilerleyen yorumunu e, özellikle ifade ifade özgürlüğüyle ilgili hükümlerini etkileyen vaziyette olduğunu söylüyor. Bunun ardından... E, bu yakınılan e, tedbirden yakınılan karardan etkilenen başvurucuların mağdur statüsünün yorumlanması üzerine olan Roman Zakarov ve Rusya Büyük Daire kararına atıf yaptığını da görüyoruz. Bu atıflar belki de e, haftaya e, değerli meslekleşme mesleklerin tuğca duygukksalın da anlatacağı şeyler olacaktır. O yüzden bunlara girmeden ben biraz daha betimlemelerinin dünyasında kalmayı tercih ediyorum kurisi. Ee, bu noktada tekrar e, şunu da belirtiyor tabii mağduriyet açısından. Sözleşme sadece tazminat ile ilgili değildir. Yani e, bir hata olduktan sonra, bir e, daha doğrusu hukuka aykırılık yaşandıktan sonra, daha doğrusu hak ihlali yaşandıktan sonra çok geç olacak vaziyette bir tazminattan, e, adil tatminden söz etmeyiz yalnızca. Aynı zamanda daha sonra onarılmasını, Nasıl gerekebilecek bir şeyin önlenmesiyle de ilgilidir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dediğini görüyoruz. Kuris'in yani e, İHAS 34'ün amaçları doğrultusunda mağdur olarak iddia edilen, e, mağdur olduğu iddia edilen ve ilal edildiği iddia edilen bir haktan söz ediyorsak yalnızca ve kesin kes tam mağdur olmaktan e, bahsetmiyoruz ve şikayetleri yalnızca sonradan ilgilenmek üzere e, görmezden gelmiyoruz dediğini söylemek mümkün. Bu noktada kontrol mundum. Benzetmesinde kontrol mundum yasağında mevcut davada mevcut başvuruda söz konusu olan başvurunun halk için önemli bir konu olduğunu ve bu noktada bir kümemiz varsa potansiyel mağdurlar kümemiz varsa bu kümenin çok geniş bir çemberle algılanması gerektiğini söylüyor kürs. E, bu çemberin sınırları ne olursa olsun, e, yani bir sınırları bir sınır olması gerekir. Bunu yatsımadan e, görevi bu. Önemli konular, kamuyu bu denli ilgilendiren önemli konular hakkında yorum yapmak olan insanların elbette ki bu çemberde olması gerekir dediğini söylemek mümkün. Ee, evet, potansiyel mağdurlar, kadınlar, erkek ede kadın edebiyatçılar, erkek edebiyatçılar, gazeteciler olabilir, analiz, analiz yapanlar, analistler, yorumcular olabilirler, politikacılar olabilirler, örneğin hükümet yetkilileri olabilir. Ama insan hakları savunucuları ve her türden aktivist de olabilir, avukat da olabilir ve evet akademisyen de olabilir dediğini görüyoruz Kulis'in bu karşı oyunda. Akademisyenlerin, akademisyenlerin mutlaka hukuk mesleklerinden olmalarının gerekmediğini, çünkü kamusal öneme sahip olan konuların yalnızca hukukla sınırlı olmadığını, hayatın birden fazla alanıyla ilişkili olduğunu ve bu alanların sınırlı vaziyette sayılamayacağını da söylüyor. Değerli yargı çıkırız yani sadece teorik olarak değil belirli durumlarda e, topluluğun belirli üyelerinin bu kontrolundum dünyaya karşı olan yasağın e, yasak kararının potansiyel kum, e, kur, e, mağduru çemberinde olabileceğini tekrar hatırlıyor bu küme çember benzetmesinden daha doğrusu yani e, konumuza geri döndüğümüzde Yamanak Akdeniz'e Kerem Parmak açısından değerlendirmeye devam, et, e, devam ettiğimizde e, gazetecilik mesleğiyle yani bağlı güvenim mesleğiyle e, hukuk akademisyenliğini profesörlüğünü, doçentliğini e, yüzel, yüzeysel bir ayrımla tutmasını ve bu ayrıma dayanarak ihlali öngörmesi ve öngörmemesini büyük bir yanlış olarak yorumladığını söylüyoruz e, Kolis'in bunu yorumlamak mümkün e, ve bu yüzeysel Evsel ayrım kapsamında değerlendirmenin de e, 6 kişinin çoğunluğun yaptığı, dairede bulunan çoğunluğun yaptığı şey olduğunu beyan ediyor. Evet e, bağımlı Güven bir gazetecidir e, zamanında ve hala da öyledir. E, bu noktada tabii ki de e, bu gerekçeyle kabul edilebilir, ilan edilmesi doğaldır. Ama bir insanın e, bir üniversitede hukuk profesörü olması e, bu noktada bilgileri iletme menfaati olmadığını, bu meşru doğa içerisinde bulunmadığını belirtmez diyor. Ve başında aslında hatırlattığımız üzere e, şunu da hatırlatıyor Kuris bize. E, zaten ifade özgürlüğü kişinin mesleğiyle ilgili bilgileri verme özgürlüğüyle sınırlı değildir. Daha demin e, biraz da abartarak şakasını yaptığımız bir kamu hukuku uzmanının, bilişim hukuku alanında özel hukuku ilgilendiren, daha doğrusu bilişim hukuku alanında yorum yapmaması, e, yorum yapmasının ifade özgürlüğü dışında olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır. E, tam tersini de söylemek mümkün olmayacaktır. Ancak bu noktada Hatırlatmak gerekir. E, Akdeniz ve Altı Parmağ'ın cyberrights.org isimli bir web sitesi vardır. Ve bu noktada zaten kamuyu ilgilendiren ve özellikle kamunun bilgiye erişimini ilgilendiren önemli e, datalar paylaşmaktadır. Önemli görüşler paylaşmaktadır dediğini e, görüyoruz. Önemli kısmı bana ait ama halen devam ettiklerini söylüyor kuriste. E, bu noktada Gazetecilik ve benzeri medya aktörlüğüne e, asimile edilmesi mi gerekecek mesleklerin sorusu var kurisim yani e, aynı zamanda akademisyen olmaları durumunda illa ve illa e, bir köşe yazarlığı e, medyada e, öngörülmek bir e, özel e, ulusal TV kanalında akşamları e, yorumda bulunmak kavga etmek mi gerekir sorusunu sorduğunu söylemek mümkün çünkü e, banu güvenin şikayet Ile Akdeniz ve Altı Parmağ'ın farklı şapkalarıyla e, yaptıkları şeyde, akademisyenlik şapkaların üstüne belki de e, taktıkları şapkalarla yaptıkları şeyler kapsamında yakındıklarının özünde hiçbir far, e, fark gözetmediğini belirtiyor Chris bize. E, bu noktada İHAS 34 kapsamında mağdur olarak değerlendirmeleri, değerlendirmeleri gerektiğini söylüyor ve e, mahkeme tarafından insan hakları aktivistlerinin e, potansiyel mağdur olarak kabul edilmeyişinin de oldukça endişe verici olduğunu söylüyor ve e, başvurucuların e, public watchdog olma iddialarının doğru olduğunu yani e, kamunun kamuoyunun bekçi köpeği olarak davranmaları gerektiğini e, tekrar ediyor. Bu noktada belki süre da göz önünde bulundurarak son paragrafa gelmek e, gerekir. E, kendini bir e, kontramundum dünyasında hayal edelim ya doğrusu dünyaya karşılık karar verilmiş bir dünyada fikre karşılık verilmiş bir dünyada hayal ediyor 2013'te mahkemeye seçilmeden önce bir akademisyen olduğunu ve kendi ülkesindeki bazı meclis soruşturmaları hakkında da fikir beyan ettiğini söylüyor eğer ben e, bu fikrimin beyan edilmesi beyan etmeme yönelik bir yasak getirilseydi bunu mahkemeye taşımadan önce iki defa düşünürdüm çünkü e, bu noktada haklarımı garanti altına almam için yalnızca bir üniversite Profesör olarak kalmamın yetmeyeceğini, daha doğrusu bir üniversite profesörü olarak mı kalacağımı yoksa medyada bir yorumcu olarak kariyer yapmak isteyip istemediğimi, medyaya asimile edilecek bir meslek yapmak isteyip istemediğimi çok ciddi olarak düşünmem gerektiği anlamına geliyor mahkemenin bu kararı diyor. Bu noktada mevcut karar ışığında üniversiteden ayrılmam ve e, daha yüksek bir statüye yani gazetecinin statüsüne ulaşmak zorunda kalacaktım. Bunu asimile olmak zorunda kalacaktım. Herhalde bu inanılmaz bir bevus ve bot olurdu diyor. Bu noktada bevus verbot bot e, kelimesinin e, nazya e, rejimindeki e, bir e, kanun kapsamında geliştiğini görüyoruz. E, ...insanların belli bazı mesleklerden ihraç edildiğine ilişkin bir e, kavram olduğunu... ...yani bir işten men anlamına geldiğini ve aslına bakarsak... E, ...Kuris'in son e, iki kelimesiyle çok sansasyonel bir kelime kullanarak... ...bunun neredeyse belli bazı mesleklerden men, yani ifade özgürlüğüne en azından... E, ...bir ihraç ediş olduğunu belirtmek mümkün. Özellikle özellikle nazi rejiminin geliştirdiği bir kavram olması... Şu an ayrıksız olarak da kullanılıyor ve fakat nazi rejiminin geliştirdiği bir kavram olması çok enteresan. Bu noktada belki Berus Verbot kelimesinin Vogt ve Almanya İHAN kararında geçtiğini de söylemek mümkün. Dinleyicilerimizin belki okumak istediğini öngörerek bundan söz etmek de mümkün. Evet zamanımız doldu yine. Bu değerli açıklamalar için çok çok teşekkür ediyoruz Deniz Yazgan'a. Bahri Bey. Evet, e, ben de hani arada sırada gidip geldiği için e, bağlanmaya çalışıyordum. E, Deniz Yazgan'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, hakikaten e, e, Yerbeş Kurisi'nin muhalefet kararını e, o kadar anlaşılır ve net olarak bize aktardı ki e, izleyicilerimizin de, verilen bu karardaki e, tutarsızlığı e, kavradıklarını, kavrayabileceklerini inanıyorum. E, peki, o zaman e, programımızı kapatalım. E, hem e, Ruby arkadaşımıza, hem Açık çalışanlara e, ve izleyicilerimize hoşça kalın deyip gelecek hafta yeni bir hukuk güvenliği programında buluşalım. Hoşça kalın, teşekkürler. Deniz'e de tabii, Deniz'e de çok teşekkür ediyoruz evet, ayrıca. Evet. Sağ olun, hoşça kalın hoşça kalın hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tucel